Gönül dolusu selamlarımızla, muhabbetlerimizle programımıza başlıyoruz. Bugün yine çocuklarımızı konuşacağız. Çocuklarımızla ilgili soruları ve sorunları konuşmaya çalışacağız. Hafta içerisinde göndermiş olduğunuz sorulara ve program sırasında göndereceğiniz sorulara mümkün olduğu kadar yer vermeye çalışacağız. Bugün pratik günümüz. Bizzat hangi sorunları yaşıyor iseniz o sorunlara veya o sorulara cevap vermeye çalışacağız bir saat boyunca. Efendim bizlere nasıl soru gönderebilirsiniz hemen ondan bahsedeyim. Çünkü şu anda soruları okurken belki sizin de aklınıza çocuklarınızla ilgili soru gelebilir. Aynı sorun sizde de yaşanıyor olabilir. Bununla ilgili çocuk deyip geçmeyin at .com mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Yahut da eğer SMS ile mesaj göndererek soru sormak istiyor iseniz cep telefonlarınızın mesaj hanesine girdikten sonra burç yazıp bir boşluk bırakarak sorunuzu yazar iseniz ve hangi operatörü kullanıyor olursanız olun 3077'ye mesajınızı gönderir iseniz gönderdiğiniz soruya da cevap vermeye çalışacağım efendim şu anda önümde duran ...mesajlara cevap vermeye çalıştığım gibi. Şimdi ilk sorumuz şurada... ...çocuğumuza 0-6 yaş arasında veremediğimiz... ...ilgi sevgiyi, güveni şimdi telafi edebilir miyiz... ...yaptığımız hataları nasıl düzeltebiliriz diye sormuş... ...dinleyicimiz gönderdiği SMS mesajında. Efendim çocukların özellikle 0-4 yaş arasında... Anne ile kurdukları özel bir bağ vardır. Biz bu bağa güven bağı diyoruz. Çocuk 0 ile 4 yaş arasında anneyi test eder. Annem ne kadar güvenilir diye ağlamasıyla ve ağlamaların karşısında annesinin o ağlamalara verdiği cevap ile çocuğun içinde yaşadığı duygusal yoksunluklara, duygusal boşluklara annenin verebildiği cevap kadar Annesini puanlandırır çocuk ve bu süreç aşağı yukarı 4 yaşında tamamlanır. Eğer çocuk annesini her ihtiyacı duyduğunda yanında bulabilmiş ise, annesini kendisine yakın hissedebilmiş ve güvenilir hissedebilmiş ise, bu çocuklar da hayata güvenli bir şekilde başlayabilir. Yok eğer anne çocuğun duygusal ihtiyaçlarını her zaman karşılayamamış ise, Çocuk bir tarafta ağlıya ağlıya efendim ihtiyaçlarını, duygu ihtiyacını belirttiği halde anne ona karşılık vermemiş ise o takdirde çocuğun içerisinde duygusal yoksunlukla büyümüş olan çocuğun içerisinde bu ihtiyaç bir boşluk olarak kalacaktır. İlerleyen yıllarda da bu boşluğun anne tarafından oluşmuş olan bu boşluğun telafi edilmesi oldukça zordur. Dolayısıyla bu gerçeğin bilincinde hareket ederek anneler çocuklarını ilk dört yaşta asla ihmal etmemeleri lazım. Çocuğun ağlamalarına mutlak suretle karşılık vermeleri lazım. Çünkü çocuklar o dört seneyi, ilk dört seneyi biraz önce söylediğim gibi anneye test ederek geçirmektedir. Anne bu testi eğer başarılı bir şekilde geçer ise ondan sonraki aşamada anne çok rahat edecektir. Yalnız burada belirtmekte fayda var. Eğer anne Güven duygusunu oluşturamadığı ise ayrı bir şey, eğer çocuklarıyla bir bağ kuramadıysa, iletişim bağı kuramadıysa, çocukların efendim sevgi bağını kuramadıysa bu ayrı bir şey. Eksik kalan güven duygusu ilerleyen yıllarda tamamlanması zor olduğu gibi, neredeyse imkansız olduğu gibi sevgi bağının oluşması imkansız değildir. Olabilir ki anne belki ard arda dünyaya getirdiği çocuklarından dolayı çocuklarının birisine veya diğerlerine de ilgi gösterememiş olabilir, sevgisizlik sunmuş olabilir, sevgisiz bir atmosferi çocuklarına yaşatmış olabilir. Bu sevgisizlik atmosferini daha sonra fark ettiğinde eğer anne kendisine çeki düzen verir ve çocuklarıyla derin, deruni bir iletişime geçmeye çalışır ise o takdirde o yıllarda boşluk kalmalar olmaz.'' Ama her ne olursa olsun biraz önce söylemeye çalıştığım bu özel bir şeydir. Güven bağı eksikliğinin telafi edilmesi zordur. Güven bağı ayrı, sevgi ayrı, iletişim ayrı. Sevgi her zaman verilebilir, istendiği kadar verilebilir, çocuğun istediği kadar verilmesi lazım. Ama az önce de söylemeye çalıştığım gibi güven bağı özel bir şeydir. O oluşmamış ise... 4 yaşından sonra da oluşması oldukça zordur. Bu efendi de çocuk deyip geçmeyene sorularınız için bu yazıp boşluk bırakarak 377'ye kısa mesaj atabilirsiniz. Efendim bir başka dinleyicimiz benim 3 yaşındaki kızım bana hikaye oku diyor. Okuyunca da bir şeye takılıp kalıyor ya da dinlemiyor. Ben de okumuyorum. 5 yaşındaki oğlum da öyle ne yapayım? Şimdi çocuklar Hikaye okunmasından hoşlanırlar aslında hikayeyi okutturmalarındaki maksat şudur annesiyle o sırada iletişime geçiyordur bir ikincisi de hikaye içerisinde merak ettiği olayları sürükleyici olayları zihnen takip ediyordur. Şimdi burada iki tane şey demek ki önemli bunlardan bir tanesi annenin gerçekçi olarak çocuklarıyla bir bütünlük içerisinde bulunuyor olması önemli. Yani eğer hikaye okuyormuş gibi biraz önce bitsin de şu hikaye buradan çıkayım der gibi çocuğa hikaye okunur ise ve çocuğa hikaye okumalar sırasında izin verilmez ise merak ettiği şeyleri sormasına izin verilmez ise o takdirde çocuk okunan hikayede anneyle bütünlük sağlayamayacağı için sıkılabilir. Bir, İkincisi de hikayenin içerisinde anlatılan olayı çok anlayamadıysa, sürükleyicilik yok ise... İlla bir öğreticilik koyacağız diye birçok hikaye kitaplarında öyle, çocuğa illa bir şey anlatacağız diye sürükleyicilik olmuyor, dil çok uygun değil, cümleler çok uzun. Efendim çocuğun yaşlarına göre uygun değil hikaye kitapçıkları. E, görüyorsunuz çocuk şimdi okuyorsunuz hikayeyi bir süre sonra çocuk sıkılmaya başlıyor. O takdirde bir de gözden geçirmek lazım ki acaba okuduğum hikaye kitabı çocuğumun yaşına, zihnine, ...yeterli bir besin veriyor mu... ...merak hissini doyuruyor mu... ...bu ikisine dikkat etmek lazım... bu Efendi çocuk deyip geçmeyin... ...devam ediyor... ...Efendim... ...bir sonraki dinleyicimiz... ...şunu sormuş... ...kolay gelsin benim oğlum... ...yedi yaşında ikinci sınıfa gidiyor... ...derslerini yapmayı sevmiyor... ...ve anlamakta zorlanıyor... ...öğretmeni de biraz titiz... Şimdi bir titiz öğretmenin titizliğini çocuklara hissettirmiş olması ve bu hususta da çocukların üstünde bir baskının olduğunu çocuk eğer hisseder ise, anne babada çocukların ders yapma konusunda öğretmenin titizliğinin aynısını eve taşırlar ise o takdirde bu çocuk öğrenme konusunda sıkıntı yaşayabilir. Neden? Çünkü zaten öğrenme doğal bir süreçtir, keyif verici bir süreçtir. İnsan öğrenmeden zaten duramaz. Ama eğer birileri istiyor diye bir şeyleri öğrenmeye çalışır ise çocuk, birilerinin titizliğinin kurbanı olur ise çocuk, o takdirde ne ders çalışmak ister ne de öğrenmek ister. Yani çocuk ders çalışmaya başlamadan önce ders çalışma psikolojisine girebilmesi için Önce üzerindeki bu baskıları ve beklentileri kaldırmak lazım. Çocuk dersini öğrenmek için, anlamak için yapması lazım. Dolayısıyla eğer çocuk anlamak için ders yapmıyor, sadece öğretmenin titizliğine karşılık vermek için oturuyor ise dersin başına ve içselleştiremiyor ise dersini, o takdirde siz çocuğu ne kadar zorlarsanız zorlayın, bir yerde film kopacaktır. Ders yapabilmesi için çocuğun Önce bir rahat bırakılması lazım. Ondan sonra öğrenme sürecini, anlama sürecini çocuğun iyice tespit edilmesi lazım. Bir önceki bilgi tamamlanmadan bir sonraki bilgiye doğru çocuk koşturulmaması lazım. Şimdi çocuk toplama çıkartmaları tam anlayamamış. Yani yapıyor ama mekanik olarak yapıyor. Yani manavdan üç elma aldım, iki tanesi yolda düştü bu geriye kalanında yarısını kestim arkadaşıma verdim elimde ne kadar elma kaldı diye sorduğunuzda çocuk afallıyor ise o takdirde çocuk toplama hadisesinin veya çıkartma olayının özünü kavramamış demektir. Siz ne kadar çocuğun iki il ikiyi toplayıp dört ettiğini aferin diyerek takdir etmiş olsanız da özünü kavramamış olduğundan dolayı bu çocuk ikinci sınıfta dersini yapıyor olmuş olsa da üçüncü sınıfta size yine ...sorun çıkartacaktır veya beşinci sınıfta sorun çıkartacaktır. Dolayısıyla çocuğun üstünde baskıların kaldırılıp, beklentilerin kaldırılıp... ...çocuğun anlama sürecini bekleyerek, özümseyerek öğrenmesini sağlayacak bir atmosfer oluşturmak lazım. Dünkü programımızda değinmeye çalıştım. Yüz tane soru çözmesi mi çok daha önemli çocuğun yoksa o olayı, o problemi anlamış olması mı... Hmm ...diyebilmesi mi daha önemli? Tabii ki anlamış olması... ...100 tane sorudan, 200 tane sorudan... ...çok daha önemli. Burç Efendi çocuk deyip geçmeyene sorularınız için... ...Burç yazıp boşluk bırakarak... ...30-77'ye kısa mesaj atabilirsiniz. Efendim... ...bir sonraki dinleyicimiz... ...şöyle sormuş... ...hocam benim bir yaşında... ...kızım var, kızım sürekli... ...ağlayarak istediğini yaptırıyor sinirlerin bozuldu ne yapmam lazım bu dinleyicimize şunu söylemekte fayda var biz programlarımızın başlarında salı özellikle salı günkü programlarımızın başında bir durum analizi vermeye çalışıyoruz anne baba veya çocuk arasında geçen bir problemi çocuk dünyası açısından pedagojik olarak analiz ettirmeye çalışıyoruz orada ağlayan çocukların niye ağladıklarını neden ağladıklarını anlamadıktan sonra o çocuğa Nasıl karşılık vereceğimizi veya vereceğimiz karşılığın doğru olmayacağını söylemeye çalıştık. Yani eğer çocuk iktidar mücadelesi yapıyorsa ona ayrı bir şekilde davranacağız. İstediği kadar ağlasın diyeceğiz. Yok eğer duygusal yoksunluk yaşıyor ise çocuk o takdirde de o duygu ihtiyacını doyuracağız. Şimdi dinleyicimiz her istediğini sürekli olarak ağlayarak yapıyor diyor ise o takdirde yani eğer annesiyle bir iktidar mücadelesi yaşıyor ise... İstediği kadar ağlayabilir yani. İsteklerini ağlayarak elde etmeye çalışan bir çocuğun eğer anne esiri oluyor ise o takdirde kendi başına da dert açıyor demektir. Ha yok ağlamasının sebepleri başka ise dinleyicimiz onu ilk önce keşfetmesi lazım. Efendim örneğin sevgi ihtiyacından dolayı ağlıyor ise ilgi ihtiyacından dolayı ağlıyor ise evin içerisinde bir kardeş ortamındaki kaostan kıskançlıktan dolayı ağlıyor ise... O takdirde anne o duygusal boşlukları doldurması lazım. Yani önce problemin kaynağını anne kendi çocuğuna bakarak mutlaka bilmesi lazım. Muş Efendi çocuk deyip geçmeyin devam ediyor. Efendim bir sonraki sorumuz şöyle. Hocam kızım 22 aylık her şey benim diyor ona paylaşmayı nasıl öğretebilirim? nasıl onunla konuşabilirim diye sormuş dinleyicimiz evet doğru 22 aylık çocuklar 2 yaşında 3 yaşındaki çocuklar her şey benim diyor ve her şey de onundur zaten yani siz ona ikna etmek için söyleyeceğiniz her şey onu hayal kırıklığına uğratır yani çünkü o onun için dünya yaratılmıştır anne onun için vardır kardeşler onun için vardır yemek onun için yapılıyordur her şey onun içindir hayır bu senin için değil derseniz o hayal kırıklığına uğrar yani bu çocuğun normal gelişim evrelerinde, zihinsel gelişim, duygusal gelişim evrelerinden bir evredir, bir dönemdir. Ve bir süre sonra çocuklar aşağı yukarı 3,5-4 yaşlarına doğru her şeyin kendisine ait olmadığını yaşam içerisinde görerek öğreneceklerdir. Hiç endişeye kapılmayın, tebessüm edin sadece. O eğer bu da benim, bu da benim diyor ise yine ona belki makul cümleler ile söyleyebilirsiniz. Peki oğlum o senin? Bak bu da arkadaşının veya bu da kardeşinin, bak bu da benim diyerek eşyayı birazcık ondan uzak tutmaya çalışmalı. Yani her şeyi kendisine ait olduğunu ama bu bir tesir etmeyecektir çocuğa. Yine de bu türlü cümleler söylenilebilir ama netice hemen beklenmesin. Çünkü çocuğun bir gelişim dönemidir bu. Hiç üzülmeyin tebessümle çocuğunuzun bu dönemini keyif içerisinde seyretmeye çalışın. Burç efendi çocuk deyip geçmeyine sorularınız için Burç yazıp boşluk bırakarak 3077'ye kısa mesaj atabilirsiniz. Efendim bir sonraki dinleyicimiz. İyi yayınlar hocam. 3 yaşındaki kızım asla söz dinlemiyor. Söylenen her şeyi tersini yapıyor. Öyle ki gece tuvalete kaldırıyorum. Avaz avaz bağırıyor. Evet. Eğer çocuğunuzun fizyolojisinde bir takım sıkıntılar yok ise yani ağlama ve bağırmalarının nedeni kas ağrıları, baş ağrıları, efendime söyleyeyim, bir takım gerginlikler, vücut fizik sistemindeki ağrılar nedeniyle değil ise o takdirde elinizi başınızın arasına alıp çocuğun bu gergin atmosferinde acaba o bağırma ve ağlamalarında benim tesirim ne kadardır diye düşünmek lazım. Çünkü pedagoji şöyle söylüyor ki hiçbir çocuk doğuşta, başlangıçta davranış problemleriyle dünyaya gelmez. Eğer çocuk ağlıyor, bağırıyor, hırçınlık yapıyor ise o çocuk muhtemel ki bir onur savaşı veriyor. Neye karşı onur savaşı veriyor? Kendisini baskı altında tutmak isteyen ebeveynine karşı bir onur savaşı veriyor. Ve eğer yetişkin anne baba Çocuğu baskı altında tuttuğunu fark etmez ve onun üstünde bir güç gösterisinde devamlı bulunmaya çalışır. Ve çocuk da bu güç gösterisinin altında ezilmeye başlar ise hırçınlıklar, agresif tutumlar, çocuğun onur mücadelesi, kişilik mücadelesi artarak devam eder. Dokundurmaz artık çocuk. Gece kaldırmaya çalışırsınız hırçınca bağırır, gündüz üstünü çıkartmaya çalışırsınız bağırır, ayakkabısını giydirmeye çalışırsınız bağırır. Neden? Neden? Çünkü çocuk kendi üzerinde oluşmuş olan baskılar veya beklentiler çocuğu bunaltmış vaziyete getirebilir. Burada annenin yapacağı şey acaba ben çocuğumdan çok mu beklentilerim var? Çocuğumun üzerine çok mu gidiyorum? Yani 3 yaşındaki bir çocuk bu kadar agresif olduysa, hırçın olduysa acaba ona tesir eden faktörler nelerdir diye onu düşünmesinde fayda var bu dinleyicimizin. Bu efendi çocuk deyip geçmeyin devam ediyor. Bir sonraki dinleyicimiz iyi yayınlar benim 17 aylık bir kızım var düştüğünde ve elinden bir şey aldığımızda şiddetli şekilde ağlamaya başlıyor ve kendini tokatlıyor. Ben de hemen fark ettiğimde demiş yarım kalmış mesaj 17 aylık bir kızı düştüğünde şiddetlice ağlıyor elinden bir şey alındığında şiddetlice ağlıyor efendim ağlasın yani ağlasın. Çocuk eğer bunun haricinde bir duygusal boşluk yok ise, sadece elinden bir şey alındığı için kendini yerlere atıyor ise, hiç endişelenmenize gerek yok, atsın yani kendisini yere. Eğer kafasını vurduğu yer kafasını acıtmayacak, kırmayacak, kanatmayacak ise, bırakın atsın yani. Hiçbir şekilde iktidarınızı teslim etmeyin. Ama şu var, yani çocuğun elinde tuttuğu şey çocuğun öğrenmesi için, keşfetmesi için bir şeydi ise... Ve öğrenme sürecinin siz önüne geçmeye çalıştığınız bir şeydi ise ve onu elinden alıyor yani çocuğun dünyasını göremeden giremeden eğer elinden öğrendiği bir şeyi elinden alıyorsanız o zaman yanlış yaparsınız. Ama örneğin diyelim ki çatal, çatalı eline almış veya bıçağı eline almış siz bıçağın ona zarar vereceğini düşündüğünüzden dolayı elinden alıyorsunuz incitmeden elinden almaya çalışıyorsunuz hatta. Ve çocuğunuz kendisini yere atıyor efendim atabilirsin bak şu taraf daha iyi şu tarafa istersen atabilirsin hiç öyle duygularınızı yıpratmanıza gerek yok bu bir iktidar mücadelesidir o takdirde çocuğunuz istediği kadar kendisine yerlere atabilir. Siz en ufak bir taviz gösterdiğinizde aman kızım tamam kızım al vereyim kızım yok onu vermeyin de bak şunu vereyim kızım pış pış kızım gel camdan bak kızım dedikçe bu çocuğun dünyasında yeni bir problemin başlangıcı olur. Bırakın eğer ağlamak istiyorsa elinde bıçağı aldığında kendini yere atmak istiyorsa atabilir hiçbir şekilde etkilenmemeye çalışın. Burç efendi çocuk deyip geçmeyene sorularınız için Burç yazıp boşluk bırakarak 377'ye kısa mesaj atabilirsiniz. Efendim bir sonraki dinleyicimizin sorusu da şu şekilde. Çocuğumuzun 2 yaşına kadar televizyon izlememesi yönünde tavsiyeler aldık. Çocuğumuz 2'yi doldurdu. Fazla evden dışarı çıkmıyoruz. Eğitim için televizyon CD'lerden nasıl faydalanabilirsiniz? Efendim iki yaşına kadar değil çocuklar normalde üç, üç buçuk yaşına kadar televizyon seyretmemeleri lazım. Televizyonlardan yayılan şualar, ışıklar ve oradaki ses oyunları, kliplerin o hızlı hızlı akıyor olması ışıklar çocuğun zihin sağlığına zararlı. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Fransa'da 3,5 yaşından önce çocukların televizyon seyretmemesiyle alakalı, çizgi filmleri hatta seyretmemesiyle alakalı her çizgi filmin altına Fransa'nın Rütük Kurumu bir uyarı yazısı yazdırılması kararını aldı. Çocukların ruh ve zihin sağlığına zararlıdır 3 yaşından 3,5 yaşından önce çizgi filmler seyrettirilmemelidir diye Avrupa'nın değişik ülkelerinde buna benzer çalışmalar var. 2 yaş değil 3-3,5 yaşından önce çocuk televizyonla tanışmaması lazım. E, evimizin içerisinde 3 kardeş var. E, bunlardan ikisi televizyon izler iken o zaman küçük olanı nasıl engel olacağız? O takdirde ya televizyonu evden tamamen kaldıracağız ya da eğer onu yapamıyor isek çocuk uyku saatinde, onun uyku saatinde eğer mecbursanız televizyon seyretmek zorunda ve alışkanlığınız var ise onu yatırdıktan sonra televizyonu izlemekte fayda var çünkü yani bilinen bir gerçek çocuğun zihnini televizyondan yayılan ışıkları sesi görüntüyü algılamakta zorluk çektiği için yeni yetişen bir filizin zihnine zarar verdiği için televizyonu tavsiye etmiyoruz 2 yaş değil 3 üç, 3,5 üç yaşına kadar ertelenmesi lazım çocuğun bu kutuyla tanışması için efendim bir sonraki dinleyicimizin şöyle bir sorusu var oğlum 5 yaşında bana ve babaya düşkün, başka bir çocuk sevdiğimizde doğal olarak kıskanıyor, ikinci çocuk düşünüyoruz, ben kardeş istemiyorum diyor, nasıl anlatalım? Efendim 5 yaşındaki bir çocuğun anne babasına bu kadar düşkünlüğü ve kardeş istememesi, düşkünlük olarak mı değerlendirmemiz lazım yoksa bağımlılık olarak mı değerlendirmemiz lazım, onu ayırt etmek lazım. Çünkü 5 yaşındaki bir çocuk artık sosyalleşme sürecinin içerisindedir. Anne babadan kopabilecek, duygusal olarak kopabilecek, anne babayı birazcık terk edip aslında komşular ile, çocuklar ile, kreş ile içli dışlı olabilecek bir yaştadır. Hatta kendisine kardeş isteme yaşındadır. Eğer bunları yapmıyor ise o takdirde bize düşkün diye kendimizi acaba kandırıyor muyuz? yoksa çocuğumuz bize bağımlı oldu da bunun farkında mı değiliz onu ayırt etmek lazım 5 yaşındaki bir çocuğun anne babaya bu kadar düşkünlüğünü ben bir uzman olarak bağımlılık ilişkisi gibi değerlendiririm dinleyicimizin bu konuya dikkat etmesi lazım peki bağımlılık ilişkisi nasıl çözülür onu da zaten bu programlarımızın içerisinde defalarca uzun uzun anlatmaya çalışıyoruz burada şimdi aynı konuya tekrar girmeyelim efendim bir reklam arası verelim müsaadenizle. Reklamlardan sonra sorularınızı cevaplandırmaya devam edeceğim. Reklamlardan sonra tekrar buluşmak üzere. Bu çetende çocuk deyip geçmeyin devam edecek. Bu çetende çocuk deyip geçmeyin devam ediyor. Efendim reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Çocuk deyip geçmeyin. Burç efemdeyiz ve mesajlarınızı, e-maillerinizi okuyarak cevaplandırmaya çalışıyorum. Efendim sorumuz şu. Hocam 19 aylık oğlum var. Evde hiç şiddet olmamasına rağmen babasına ve bana sürekli vuruyor. Nasıl tepki vermeliyiz? Şimdi birincisi şu. Evde hiç şiddet yok derken... Acaba anne baba bunu mutlaka bir kere daha gözden geçirmesi lazım yani anne baba arasında şiddet olmayabilir ama televizyondan şiddet bulaşmış olabilir o ailenin içerisine komşulardan bulaşmış olabilir veya gittiği bir yerdeki arkadaştan bulaşmış olabilir bu çocuğa ancak eğer bunların hiçbir tanesi de yok ise o takdirde çok da endişe etmemek lazım çocuk illaki şiddet olsun diye vuruyor değildir anne babaya yani Çocuk bazen iletişime geçmek için de vurabilir. Yani vurmak, itmek, efendime söyleyeyim, saç çekmek, elbiseyi annesinin babasının elbisesini çekmek, yüzüst çırmalamaya çalışmak, ısırmak hatta bunlar anne babayla iletişime geçmenin de aslında çocuklar için bir yolu ve yöntemi. O takdirde anne çocuğuma şiddet bulaştı diye bakmaması lazım. Biz kavga eden bir aile değiliz. Evin içerisinde böyle nahoş hiçbir şey Yok ama nereden bulaştı dememek lazım belki de çocuk acaba benimle iletişime mi geçmeye çalışıyor vurarak o takdirde eğer öyleyse onun vurmasına hiç gerek kalmadan çocuğunuz yanınıza geldiğinde onun gözlerine bakarak onunla aynı göz hizasına gelerek ellerinden tutarak onun ilgi göstermesi için bir şey yapmasına gerek kalmadan Kendisiyle iletişime geçer iseniz ya da vurmasına gerek kalmadan iletişime siz geçer iseniz o takdirde bunun da önüne geçmiş olabilirsiniz. Şiddet olmayabilir eğer aile ortamı gayet müsaitse, uygun ise. Bu kefende de çocuk deyip geçmeyine sorularınız için bu yazıp boşluk bırakarak 3077'ye kısa mesaj atabilirsiniz. Efendim bir sonraki dinleyicimizin sorusu şöyle. Hocam çocuğum 3,5 yaşında ve kreşe gidiyor, uyku problemimiz var, geç yatıyor, kreşten 9.30'da yatması isteniyor, zorlamalı mıyız? Hayır, zorlamayla olmaz. Yani yeme konusunda zorlama olmadığı gibi uyku konusunda da zorlama olmaz. Ancak o atmosferin oluşturulması lazım. Yani eğer anne baba azıcık bir fedakarlık yapar ve diyelim bir 15 gün, diyelim bir 3 hafta, Çocuğun uyku saatine yakın zamanda evin içerisindeki atmosferi söndürür. Efendim televizyon var ise o kapanır. Efendim evin içerisinde çocuğun dikkatini çekecek bir şeyler var ise onlarla alakalı oradaki cazibeler ortadan yavaş yavaş kaldırılır. Hatta işte lambaların bir kısmı söndürülür ve ondan sonra çocuğun yatması istenilir. Ve yatarken de anne ile birlikte çocuk odaya gider. İşte hikaye okunur veya çocuğun zihinsel boşalmasını sağlamak için çocuğu konuşturarak onu dinleyerek bir uyku atmosferi oluşturmaya çalışır isek ve bunda da ısrarcı olarak birkaç hafta boyunca aynı davranışlarımızı sergiler isek çocuk bir kere eğer saat 9.30'da yatmaya başladığı sırada bünye artık onu kendi ritmi olarak kabul edecektir. Artık saat çocuk 9'a doğru gelmeye başladığında bir süre sonra esnemeye başlayacaktır. Yani burada ısrarcılık çocuğun illa yat diye ısrarcılık olmaması lazım çocuğa illa yat diye bir ısrar değil hayır o atmosferin oluşturulması noktasında anne babanın kendi aralarındaki kararlı tutumu ve çocuğun içerideki cazip ortamdan kopabilmesi için anne babanın biraz fedakarlık etmesinde ısrarcılık olması lazım. Her çocuk zaten bir kere alıştığı takdirde, ondan sonra o vücut kendisini zaten o moda getirecektir. Uyku saati yaklaştığında, efendim üç buçuk yaşında çocuk dokuz buçukta yatması isteniliyormuş kreş tarafından gayet güzel, gayet uygun bir saat dokuz buçukta yatabilir, yatması da gerekir. bu efendi çocuk deyip geçmeyin devam ediyor. Efendim bir sonraki sorumuza bakalım. Benim 4 yaşında bir oğlum var. Kardeşi yok. Eğitimi açısından evde TV ve internetle bulundurmuyoruz. Evde çok canı sıkılıyor. Arkadaş çağırıyorum, oynuyor. Arkadaşı gidince tabii tekrar üzülüyor. Şimdi 4 yaşındaki bir çocuğun kardeşinin olmaması o çocuk için bir işkence. Yani tek başına evin içerisinde e ne yapacak ki? Şimdi annesi mutfağa gidiyor, annesinin peşinde. Annesi işte oturma odasına gidiyor, annesinin peşinde. Annesi arkadaşı arıyor, telefonla konuşuyor, annesinin peşinde. Annesi gel birazcık oynayalım diyor, 2 dakika, 5 dakika bilemediniz 15 dakika oynuyor. Ondan sonra çocuk tekrar yalnız kalıyor. Şimdi 4 yaşındaki bir çocuk tam sosyalleşme evresi içerisindedir. Bu dönemi mutlaka dolu dolu yaşaması lazım. Zaten evde işte televizyon, internet iyi ki de yok. Ama her şeyden soyutlanmış bir çocuk kalmış ortada. Kupkuru bir çocuk ve şimdi bu çocuğun canı sıkılıyor. Tabii ki doğal olarak canı sıkılacak. Yani bu anneye şunu tavsiye ederim ki tam vakti şu anda onun bir kardeşi olması lazım. Kardeşi yok ise evde tek başına kalması tabii ki onun canını sıkacaktır. Siz suni olarak sağdan soldan çocuklar getirerek onun can sıkıntısını gideriyor olsanız da yani o bir köklü bir çözüm değil. Tek çocuklar genellikle işte böyle can sıkıntısıyla, ruhsal böyle dengesizlikler içerisinde çok defa da asosyal bir kimlik ile gençlik dönemine doğru yolculuk yapıyorlar. Yani ben bu hanımefendiye çocuğunun kardeşi olması konusunda tavsiyede bulunmak isterim. Bu şefende çocuk deyip geçmeyene sorularınız için Burç yazıp boşluk bırakarak 3077'ye kısa mesaj atabilirsiniz. Bir sonraki dinleyicimizin şöylesi bir sorusu var. Devlet kreşine giden 5 yaşında kız çocuğun çocuğu annesine yılbaşı eğlencesi yapacaklarını bu eğlencinin içinde ağaç süslemesinin de olacağını söylemiş. Anne ise o gün kızını okula göndermemeyi düşünüyor. Bu davranışı doğru mu annenin çocuğa okula göndermemek istemesi doğru mu diye sorusu var. Şimdi fark etmez, ister devlet kreşinde, ister özel kreşlerde olsun veya çocukların toplu bulunduğu yerlerde olsun, işte bu yurtlar olabilir, bunlar çocuk esirgeme kurumları olabilir veya çocukların bir süreliğine emanet edildikleri yerler olabilir. Şimdi oralarda işte yeni yılda yaklaşıyor ki şu anda yurt dışındaki birçok dinleyicimiz de aslında bu konuyla alakalı mutlaka sıkıntıları var. Çünkü yurt dışında, özellikle yurt dışında, Dinleyicilerimiz çocukları bu dönemde okullara gönderelim mi göndermeyelim mi? Çünkü orada çok büyük kutlamalar yapılıyor. İşte Noel babalar sokaklarda şu anda, efendime söyleyeyim onların hediyeler dağıtması var. Okulların içerisi rengarenk süslenmiş vaziyette. Haçlar şu anda okulların içerisinde, çam ağaçları şu anda okulların içerisinde. Hazreti İsa'nın işte çağrıştırdığı figürler şu anda okulların içerisinde. Onun yaşadığı döneme ait işte kuzular, tarla, onun yaşadığı döneme ait çiftlikler şu anda okulların içerisinde değişik köşelerde böyle canlandırılmış vaziyette. Dolayısıyla bu soru sadece bu dinleyicimize ait değil özellikle de yurt dışındaki dinleyicilerimizle ilintili olarak cevaplandırmak istiyorum ki. Şimdi bu soruya iki açıdan bakmakta fayda var. Birincisi eğer bu bir sadece etkinlik ise... O takdirde anne babaların böylesi etkinliğe sadece bir etkinlik ise böylesi etkinliğe çocuklarını göndermelerinde çok bir mahsur olmayacağı kanaatini paylaşıyorum. Neden? Şimdi çocuklar eğer o yaşta okulda bir aktivite düzenlenmiş ama kendisi gitmiyor ise çünkü bu aktivite işte 3-5 gün öncesinde hatta 1-2 hafta öncesinden beri bir takım hazırlıklar şeklinde oluyordur. İşte süslemeler yapılıyordur ona göre oyunlar planlanıyordur belki de yiyecek içecekler belki okulun içerisinde ayarlanıyordur belki de yani bir süreçle birlikte devam eden hazırlıklar var ve arkasından o gün geldiğinde çocuk eğer okula gönderilmiyor ise o takdirde çocuk kendisinin dışlanmış olduğunu zanneder. Ve çok da hoşuna gitmez. Bu bir duygusal zedelenme oluşturabilir çocukta. Ancak burada altını çizmek istediğim şey şu. Efendim sadece bu bir aktivite yeni yıl ve eski yıl değişimiyle alakalı bir aktivite değil de işin içerisine bir takım kültürel ögeler bir takım dinsel ögeler de eklenmiş ise yeni yıl bahanesiyle yeni yıl e, değişimiyle alakalı eski yıl yeni yıl değişimiyle alakalı bir takım kültürel veya e, dini semboller de işin içerisine girmiş ise o takdirde anne babanın durup biraz düşünmesinde fayda var. E, çocuk bu kültürleri tanımasın mı diyebilir bazı anne babalar. Yani burada işte anne baba kendi tercihini kendisi yapması lazım. Eğer anne baba çocuğunun belli bir kültürden etkilenmeden kendi kültürünü, kendi dinini, ...kültürel değerlerini önce alıp daha sonra etrafta diğer kültürleri tanımasını istiyor ise ve okul gibi çocuğu çok etkileyen, çocuğun üstünde bir baskı oluşturan mekanda kendi çocuğuna farklı bir dinin, kültürün e, sembollerini vermek taraftarı değil ise ki beş yaşındaki bir çocuk veya işte kreşe giden, anaokuluna giden bir çocuk o sembollerden etkilenebilir kendi kültürüyle alakalı olduğunu düşünebilir. O takdirde anne babaların burada biraz durup düşünmesinde fayda var. Özetle söylemeye çalıştığım şey şu ki eğer bu sadece yeni yıl ve eski yıl değişimiyle alakalı olan bir şey ise bunun hiçbir kültürle alakası yok. Hiçbir dinle de alakası yok. Efendim 1 Ocak tarihinde yeni bir yıl başlar. 2010 yılı başlayacak. 2009'da da 31 Aralık 2009'da da eski yıl bitmiş oluyor. Dolayısıyla insanların oturup geçmişte kaldığı bir yılı muhasebe etmesi, önümüzdeki bir yılı da düşünmesi, nasıl geçeceği ile alakalı bir takım düşünceler ortaya koyması da eğer bunu da bir etkinlik olarak çocuğa sunulmak isteniyorsa bunda bir sakınca yok. Hatta o gün oturulup yemek yenilebilir, hatta oturulup geçen yıl çocuklar ne yaptık okulda hatırlıyor musunuz denilebilir Efendim komediler düzenlenilebilir bir takım tiyatro gösterileri düzenlenilebilir geçtiğimiz yılı hatırlamak koca bir yılda neler yapıldığıyla alakalı ama eğer bunu yaparken işin içerisine bir de çam ağacı giriyorsa işin içerisine şimdi çam ne alakası var yani geçen yılın eğer burası tabii şunu da söylemekte fayda var İstanbul ve Türkiye'de diğer kültürden diğer dinlerden de insanlar yaşıyor bir Hristiyan okuludur veya işte diyelim Ermeni okuludur, tabii ki kendi diniyle alakalı şeyleri eğer milli eğitimin müfredatı buna uygun ise ve bir sakıncası yok ise orada kendi değerleriyle alakalı şeyleri e, vermesine bir şey denilemez ve verecektir de kendisine ait değerlerdir onlara, çocuklarına öğreteceklerdir, öğretmezsiniz diyemezsiniz. Ama siz çocuğunuzu daha henüz o zihinsel gelişimin tamamlamamış olan çocuğunuzu Yeni yıl ve eski yıl değişimi ile alakalı bir aktiviteye gönderdiğinizde karşınızda bir işte çam ağacı süslenmiş olarak çıkıyor ise efendim onun üstüne Hazreti İsa'nın geleceği ile ilgili bir takım şeyler söyleniyor ise efendim e, yahut da bir haç resmi görünüyor ise veya Sint Nikola'sın havarilerin resimleri farkında olunmasa dahi etrafta süslenmiş duruyor ise Efendim bu ve buna benzer dini ve kültürel ögeler de işin içerisine konulmuş ise o takdirde anne babalar burada biraz durup düşünmesi lazım. Ha şunu söyleyebilir yol ayrımıdır burası. Oturup belki aile içerisinde konuşulmasında fayda var. Şimdi acaba bizim çocuğumuz bu sunulan okul tarafından sunulan şeyleri ayırt edebilecek de mi? Şimdi 4 ve 5 yaşındaki bir çocuk bunu kendi kültür ve şeyine ait olup olmadığını ayırt edemez. Çünkü bu ayırt etme işlemi ahlaki gelişim dediğimiz süreç ancak 7-8 yaşından sonra gerçekleşmektedir. 5 yaşındaki bir çocuğa neyi görüyor ise o kendisine ait değerler olarak kavrayacaktır. Dolayısıyla anne baba burada ciddi bir frene basıp bir evin içerisinde tekrardan bir konuyu konuşmasında fayda var. Eğer çocuğumuz etkilenecek ise bu kültürün kendisine ait olduğunu zannına kapılacak ise o takdirde göndermeme tarafına meyledebilir anne baba. Ki göndermemek biraz önce de bahsettiğim gibi her ne kadar çocuğun duygu dünyasına da zarar verdiğini de bilerek söylüyoruz. Çünkü iki tercih arasında kalmış olacak anne babalar. Acaba çocuğun farkında olmadan farklı bir dinin, farklı bir kültürün işte dominant tesiri altında kalarak acaba etkilenir mi endişesi yahut da çocuğum işte bir haftadır iki haftadır devam eden etkinlikler içerisinde tam son güne gelmiş ve son günde gitmeden acaba duygusal zedelenme yaşar mı gerçekten zor bir soru. Özellikle öğretmenler veya eğiticiler bu noktada anne babaları bir hazcık daha anlayabilmesi, yeni yıl eski yıl değişiminin aktivite olarak sunulması ama işin içerisine kültürel bir takım dini bir takım öğeler konulduğunda anne babaların tedirgin olacağını da işin içerisine hesap etmelerinde fayda var. Bu birinci yol anne babalar göndermeme yolunu tercih edebilirler eğer işin içerisinde farklı kültürün tesirinde kalacağı izlenimi oluşmuş ise. İkinci yol ise şudur. Belki bu bir fırsat olarak değerlendirilebilir çocuklar için. Eğitiminde de bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Çocuk mutlaka soracaktır. Anne işte bu çam nedir yahut da bu resim kime aittir? İşte Sint Nikolas kırmızı kıyafet giyiyor, işte ren geyiklerinin üstüne çıkıyor, sakalı var. E, bu kimdir diye söylediğinde anne baba belki bu sorularla birlikte bir fırsatı yakaladığını düşünerek farklı bir dine ait değerleri çocuğa anlatabilirler. Yani onlar işte Hristiyan veya farklı bir kültürün işte sembolleridir, değerleridir diyerek çocuklarına onu anlatabilirler. Hristiyanlar şöyle inanıyorlar kızım diyerek çocuklarına anlatabilirler. İşte Hristiyanlar şundan dolayı ağaçları süslüyor diye anlatabilirler. Ve bu kültür olarak farklı coğrafyalara da şu anda kaymıştır denilebilir. Yahut da işte Saint Nicholas'ın kim olduğu anlatılabilir. Efendim o şahsın, işte rengeyikleriyle olan bağlantısı anlatılabilir. Ve kendi kültürünüz hangi kültür ise Müslüman Türk kültürü onda böyle bir şey olmadığını ama Hristiyanların böyle kutlamalar yaptığını işte buna benzer din ve sembolik değerleri de bugün de kullandıkları çocuğa anlatılabilir belki. En azından öğretim süreci, eğitim süreci de olmuş olur eğer böylesi bir anlatım yapılmış olur ise. Ve hatta 24 ve 25'inde Hazreti İsa'nın doğduğuyla alakalı büyük etkinlikler yapılıyor Avrupa'da. O günler doğum günü olduğuyla alakalı olarak. Yani o anlatılabilir çocuklara ve çocuklar böylelikle aslında bir kültür farklılığının olduğu izlenimi ve görüntüsünü de görürler ise kendi kültürlerinin hangi kültürde olduğunu bilir ve başkasının kültürünün ne kültürü olduğunu bilir, dininin hangi dini olduğunu ve başkasının dininin hangi dinlerden olduğunu bilir ve buna göre eğer zihninde ayrıştırabilir ise o takdirde bu bir öğreticilik süreci de taşır. Yalnız burada önemli olan şey şu, anne babalar çocuklarının gelişim dönemini çok dikkate alarak sakın ola ki yani onlar tu kaka biz iyiyiz şeklinde değil, hayır onlar farklı bir kültürü yaşıyorlar kızım senin kültürün, oğlum senin kültürün, senin dinin, senin de işte coğrafyan burası. Sen de bu değerleri taşıyorsun diye çocuğa gösterilmesinde fayda var. Yani bak kızım onlar Hristiyan, onlar kötü insanlar, onlar şöyle yapıyorlar, onlar böyle yapıyorlar diye değil. Hayır, çocuğa nötr bir şekilde değerler tam olarak anlatılmasında onlar farklı kültürün, farklı değerlerin içerisinde bunları kullanıyorlar diye anlatılmasında fayda var. Bu bir kavga ve ayrımcılık sebebi olarak değil. Hayır çocuğun kendi o aile bütünlüğü, aidiyet duygusu, millet bütünlüğü, din bütünlüğü içerisinde zaten olması ve bilmesi gerekli olan bir şeyin işte böylelikle bir vesileyle de anlatılması şeklinde olur. Çocuk okula gittiği sırada o zaman baktığında bir işte çam ağacının hangi anlama geldiğini öğrenmiştir. Efendim bir Sint Nikolas'ın ne anlama geldiğini öğrenmiştir. Ona göre farklı bir bakış açısıyla bakar. Yani böylesi bir süreci de anne babalar böylece değerlendirebilirler diye düşünüyorum. Efendim bu soruyla birlikte de bugünkü yayınımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Böylelikle aynı zamanda 2009 yılının son programında yapmış olduk çocuk deyip geçmeyin de önümüzdeki yılın 2010 yılının sizlere ve sevdiklerinize Güzellikler getirmesi dileği ve niyetiyle 2009 yılının son programından sizlere Allah'a ısmarladık diyoruz. Haftaya salı günü saat 11 ile 12 arasında 2010 yılının ilk programında sizlerle birlikte olacağımızı umuyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.